Esen. Şu iki tane kızı var. İki üç al. Sana mensuplarını da al. Şu daha çık. Ama katyen yani, arkana bakma. Dede, günah buna hemen şeyin karısına çağırdı. Karısı gelmedi. Mensuplarını de al. Daha çıklar. Arkasından bir kıyamet koptu. Şimşekler çaktı, yere taş kaya yağdı. Birisi işlerinden dönüp baktı ve orada taş olmuş, kalmış, onun hepsinin halen de orada bulunduğunu söylerler. Şimdi suplarda ne yapıyor? Medusa diye bir mitolojik şey, yüzüne bakan taş oluyor gibi, onun gibi bir şey. Ya, hayır hayır, başka ya. bu dedi ki arkana arkasına bakanlar taş taş edeceğiz dedi onlar, öyle şeyler. Birisi dönüp baktı arkasına. Orada taş olmuş o. <gülüyor> Karası zaten çıkmadı, o taş altına aldı. O Lüt, Lüt'ün bulunduğu şehir, battı, çöktü. Bugün onun yerinde Lüt lüt Gölü var. Bir isimdeki Lüt Gölü var. O çöken şerrin altının üstünde. Bugün Lüt Gölü var. Onun filmini yapmışlardı dedi. Filmini yapmışlardı onu. Arkasına baktık, dondu. <gülüyor> Hristiyanlar yapmıştı. Şimdi yani. ona yani. Ben Hur diye bir roman vardı. O romanla or, da yazar. Okuyayım Ben Hur'u. Ben Hur romanı vardı. Hmm. Kalacaklar olan karı müslahse muhakkak ki bu memleket halkının... Üstüne yapmakta oldukları fasıklık yüzünden gökten heci bir azap indireceği ve bu azap indir. Ant olsun aklını kullanacak bir kavim için biz orada apaçık bir işhane, ibret bırakmışızdır. O şehrin harap bıraktık bıraktın, gidin görün. Zaten bu hayır yok ya, şehrin altına kaldı bir gülünün altına kavga. <gülüyor> Medine'de şu, şu ayıbı gönderdik. Medine bir kez sonra söyledi. O Kırcılık'a yani, iki kulak var şöyle. Kulak ortasındaki yer Medine adıyla alınmış. Dedi ki, ey Kamim o da kavmine söylüyor. Ey Kamim Allah'a ibadet edin ahir <gülüyor> gününe Umut bağlayın. Allah'a ibadet edersen gün gününde de yani emin olabilirsiniz. Yeryüzünde fesatçılar olarak bozgunculuk yapmayın. Her peygamber size söylüyor. Fakat onu teyzip ettiler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakalayabildi de yurtlarından hepsi ölü olarak yüz üstü çöke kaldı. Hepsi de o Medyen halkı da kahvalık gitti ki bu Medyenlerden taşlı kayalık bir yer vardı fakat orada bu Medyen altında çok büyük bir biri çıkmıştır. Bu Medyen bu tasavvuf, tasavvuf babında çok kuvvetli bir insan Ebu medyen Ad ile Ad Yemen'dir kabil. Semut da gene Filistin civarında bir kayırdı. Ad ile da yok ettik. Onların başına neler geldiği e, hakikat sizin için an, halen e, o oh, harap evleri cihetinden belli olmaktadır. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim indiği zaman Ad ve Semut şehirlerinin harabeleri halen yerindeymiş. Belki şimdi de, orada da bilemiyorum. O yanık insanlar oldukları halde, yani ad ve semut halkı, kültürlü, o yanık insanlar oldukları halde, şeytan onların amel ve hareketlerini süsleyip kendilerini yoldan sattırmıştır. Hep söylüyor Zehiri insana altın kap içinde verirler. Tenike kap için, içinde, bardak içinde insan zehir vermez ve zaten tamam, onayım, içmeye tercih etmesin. Efendim, altın kapta sunulan şeyler kıymetli olur. Kıymetli olduğu için de, işte zehirlenir insan. Yani, bizlere kötülüğü hep iyilik şehrinde gösterirler. İyilik şeklinde gösterirler. Biz onlara iyilik diye kanarız, hepimiz kanarız. Pist. Fakat arkası çiğ Çok benliğimize kapılıp da güzel şeylere kapılmamamız lazım, tatlı sözlere kapılmamamız lazım. Buradaki şey o, ona hakkında kültülü falan insanlar olduğu halde şeytan onların da kalbiye girmiş, onları aldatmış, kandırmış ve yani evet, yok olmalarına sebep olmuş. Karun'un, Karun Filistinli bir zengin. <gülüyor> Halen de Karun diye anılır zenginlikten. Karun'u, Firavun'u, Haman'ı, Haman, Haman e, Hazreti İsmail, şey, Yusuf zamanındaki e, hatta İsmail de e, Firavun'un veziri. Baş veziri. Karun'u, Firavun'u Haman'a da hey, hey, hey ettik. Ant olsun ki Musa daha evvel kendilerine apaçık bir hanla getirmişti. De, onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. canım ben e, Haman Hazreti Musa zamanında ki Feravun'un başkese yani bakan başkese bu Musa onlara bir takım Burhan Kur'an demek şahit, değil. diye. Ee, gitti. Neydi bu Kur'an? İşte erdeki asayı ileri attı. Aşağı gelen büyük çekmeye girdi. Ve elini göğsüne çıkarttı. Eli beyza, benmez ateş gibi. Harık ev oldu. Bunun mimikması birçok göster. Zaten kendisi kurtarıldı. Ee, birçok gün gibi sonra Allah'ın kelamına muhatap oldu. Yani birçok uh, burhanlar gösterdi. Yani burhan olağanüstü delillerdi. Olağan deliller. Her bir burhan da delil değildi. Olağan üstte peygamber peygamberler Delillerdi. Burhan bir şeydi. Bugün bazı talifetler, mesela rifayı da, onları da gösterdiği şeraya Burhan gösterir derler. Mesela ateş yalarlar, kızgın şiş, şiş ağzını sokarlar, ağızları yanmaz. Ağızda ağzı koca bir şiş, bir yüzünü sokarlar, şiş arkadan çıkar, bir şey olmaz, kalbini derler, <gülüyor> hiçbir şey olmazlar. Ya da bak gibi eline alırlar haf diye konuşacakmış. Benalsa ben akm ben sokar. Onlar öyle bir hayvan. O da ne? Eee, hazetete seta geçtirirler bunlar. Bastadır. Zaten gövdeste bastadır. Eee. Mahiyetiyle göre tüe projek diyorlar. Mekke'ye Medine'ye gidince Hz Peygamber'e sır diye katı Orada Hz. Seyyid Rifa'ya ''Ceddim, ver elini öpeyim.'' dedi Hz. Peygamber'e sesleniyor. Türbe şimdilik de kapalı diye. açık türbe. ''Ceddim, ver elini öpeyim.'' diyor. <gülüyor> Hz. Peygamber'in kabrinden bir el çıkıyor. Ve Seyyid Rifa yazıyor. O elini öpüyor. Peygamber onu. Ceddü'ye siyidi halde Yesek ape seydir ona. Hatta Torres Hazet Bey'le onun dedesi olur. Hasan, büyük Hüseyin'den, Dostandan gelen şey şey Hüseyin'den, Hüseyin'den gelen şeydir. Hüseyin. El el çıkıyor. Eli ekiyor. Der el tekrar kabre değiyor. Onun şunura el alemin çiftte bayrak bildirir. Mehir Tarikat'ın bir bayrağı vardı. Buna iki bayrak olması neden sebep de o elin yaptığı el için onlara ikinci bir, bir bayrak verimiştir. Rıfat'ta ne? İki bayraklar vardı. Diğer diğer eşyadaki e, Tarikat'ta tek bayrak vardır. Bizim Mehir'de şu demek ki iki bayrak vardır. Fakat e, yufayda çift bayrak vardır. Birisi tahrik bayrağı, birisi de Hazreti Peygamber'in eli çıktı. Hiç onun şükür etmeye bayrak. Bu da ek bilgisi size. Karun'u, Haman'a da helak e, ettik. Ant olsun ki Musa daha evvel kendilerine apucuk Burhanlar getirmiş, deliller getirmişti de onlar yüzünde büyüklük taslamışlardı. Hani gerek biri gerek gerekse o o o, o cemaat, büyüklük tasıyorlar. Halbuki azabın önüne geçebilecekler de değildi Allah'ın azabında da azabından mani olabilecek güçlü değillerdi. İşte biz onların her birini günahı yüzünden yakaladık. İşte kiminin tepesine taş yağdıran bir kasırda gönderdik. Kimini korkunç bir ses aldı. Kimini yere geçirdik gibi. Kimini de suda boğduk Firavun gibi. Allah onlara sütülü etmiyordu. Allah Kulların zulmetten kültürler. Allah sefer. Yarattığı kulunu Allah seni cehennemlik diye Allah hiçbirimizi cehennemle kraten yaratmıyor. Biz kendi aklımıza cehennemi tercih ettik. Cehenneme odunu biz kendimiz götürdük. Cehennemde aslında odun falan yoktu. Kendimiz sırtımıza aldık, oturuyor, götürdük. Fakat onlar kendilerine bizzat kendilerini zulmediyorlardı. Onlar yaptıkları hareketlerle Allah'ın gazabını üstüne çekiyorlardı. Sebep o. Allah'tan başka veliler edinenlerin sıfatı kendilerine bir yuva yapan örümcek misali gibidir. İşte Resulü'nün adını aldığı örümcek bu. Halbuki bitmiş olsalar, evlerin en bilmiş olsalar, evlerin en çürüğü herhalde ölümcü küvasıdır. Evet, bir çürük bir telden ibaretler, ölümcü küvası. Allah, kendilerinden başka neye tapıyorsa şüphesiz ki biliyor. O, mutlak aliptir. Tam hüküm ve gitmez sahibidir. Allah hükmü verir. Bir daha da o geri alınmaz. Ve hüküm verdiğini onu da yapar. İşte misal Birçok bize buradan misal verirdi. Daha evvelki söyledi, verdi. Biz onları insanlar için irat ediyoruz. İrad söylemek, konuşmak. Bir irat irad var. Mı? Başka bu irat uzun, gün. O irat gelir hani bu evi irade var Allah Giblerden gidiyor alim olanlardan başkası onları anlamaz Allah Allah alimlere e, muhatap ve peygamberi muhatap bir şereki, bir şereki ona vasıtasıyla tanır Allah'ın insan dediği insani kâmil dedikleri kimseler Allah'ın alimler de insan kâmildir. Yani menfi olan alimler diye Allah yolunda olan alimlerdir. Onlar da işte Allah'ın muhatap olduğu insanlar Deliler, onlar. Biliyeler. Onlar insanı kâmil, en üstteki en üstteki dedikleri insanlardır. Mesela Allah bize muhatap olmasın. Ama sen el aç alay sana mutlaka cevap veriyor. Ama Allah peygamberler vası, dile vasısini bize vaat ettiği üzere gösterir. Dördüncü dile desem zaten onun o güç ve kudretine bayılırız. Allah gökleri ve yeri hak olandan yarattı. Burada bu şekilde bu bu ayet çok mühim bir ayettir. Şurada da onun zaten eşi ifade eder. İşte misaller, biz onları insan irade ediyoruz, alim onlardan başkası onları anlamaz. Burada küçük bir şey var. Kureyşkin, hani Mekke halkının beyinsizleri, cahilleri Peygamber Efendimiz'in e, diyor ki, Rabbi sinekle, örümcekle meseleler irade ediyor derler. Ya işte, Allah dediğiniz, senin Allah diye inandığın herkese baksana örümceklerle, örümcek yuvalarıyla uğraşıp duruyor. Onu güçlendiriyorlar, tabii ki bu örümcek yuvalarına vermesindeki maksat başka derler. Yani Peygamber e gülerler ki, diyor ki biz onları insanlar için buyuruyor çünkü Hayvandan farkı olmayan o cahillerin e, hakikatte, insanlıkla hiçbir alakası yoktu. Yani örümcek yuvasındaki örümcek neyse, o cahiller sana inkar edenlerin de o kadar, onun yuvası ne kadar zayıfse senin de yuvan o kadar. Yani, o günkü cahilleri örümceklerle Allah muhayyesi ediyor. Onun için bu aydır. ne Nitekim bundan sonraki cümleyi celilede büyük, çok kuvvet, kilit, çok üst derecede demekti. Ulu, kıset, kilit. buna işaret buyurulmuştur. Nedir bu çok yüksek manadaki kelime şey, cümle? Allah gökleri ve yeri hak olaraktan yarattı. Yani batıl olaraktan değil. Yer ve göğü Allah süs olsun diye yarattı. Boşu boşun faydası olaraktan değil. Hak için, hakkı izhar için, hak olduğunu göstermek için, hakkın ikametine sebep olarak gider Yerimde şimdi demek ki ve gökün yaratılmasında bir sebep var çok büyük bir sebep ne demoda Allah en başta ben kendim ben dedi Allah güç kuvvet sahibim benim bu gücümden kuvvetinden gelenlerlerle gelenlerlerle olsun faydalansınlar bu işin ana fikri bu. İnsanların yaratılması bir sebep bu. benim paylansınlar efendim, yarattı. Sonra ben kendimi tanıyayım, bakayım beni beni tanıyacak insanlardan ben onları tanıyayım. Yani Allah kendine bir ayna ayna yarattı. Ayna yarattı. Tabiatı, taşı toprağı yarattı, nebatları yarattı, hayvanları yarattı, fakat bunlara e, o onlar beni tanıtsın da ben de onları tanıyayım şeklinde fakat ne ne cama yani taş toprak ne ne ne de Allah ne hayvanlar Allah'ı tanıyamadı. Yani Allah onlara baktığında kendini onlarda göremedi. Göremedi. Nihayet insan İnsana ya, ki kendini göreyim. O da nasıl görecek? İnsanın düşünce var insanlar, Akıl var, fikri var. Ne cemaatta, ne nebatta, ne de hayvanda akıl yok. Allah üst derece hidab ediyor ancak, Peygamber'e hidab Yani insanın kâmile, beni tanıyan birisi olsun diyor Allah. Ne hayvanda, ne ne nebat, Allah'a tanıyabilecek çapta değil. Allah insanı yarattı ve insanı sevdi. Allah insanı sevdi. Onun için Allah insanlara ezae çapalar etmek için dünyaya getirmiyor. Allah insan aynasında kendini görüyor. Biz Allah'ı göremiyoruz. Allah yani insan-ı kamillerde insan-ı kamil olan peygamber olan, veli olan Allah'ı anlayabiliyoruz. Öğütler amel veriyor. Sabun yok onlar. Otobajı olacak, olacak, yerlerde. Allah insanın de kendini görüyor. Kendini bilen, tanıyan kimseler insanın kamilinde. Allah benim aynaya bakmış, şu camda ben burada kim görüyorum şimdi. Orada cam niye tahta olsaydı göremezdim işte. Allah'ın aksi aynadan, yani insanın kamilden kendine aksi görüyoruz. Onun için biz Allah e, hep insanın kamillere, velilere, peygambere muhatap. Allah orada kendini görüyoruz. Başka da görever. Biz, biz de kendini aynı görüyoruz işte. Görüyoruz. Allah'ın da aynası o kamil insanlar. Allah'ın hitabı da, gayesi de kâmil insan. Dünyadaki son veli, son veli, son kâmil insan da ortadan kalkmadıkça kıyameti kopartmayacağım onun hat içindir. Son kâmil insan da aldıktan sonra kıyameti kopartacağım diyor Allah. Buradaki bu ayet bu. Allah gökleri ve yeri hak oradan yarattı. Şüphe yok ki bunda iman edenler için onun da kemer ve kudretine mutlak bir delalet vardı. Allah kendisine muhatap onu da yaratabilir yaratıyor. Sana vahyeden kitabı oku. bir şey ama okumayacağım yani kra ile Allah'a takarıp etmek bu etmek bu etmek iki şeyin birbirine yakın olma hali takarıp etmek karb etmek yani Allah'a yaklaşmak el fazının ezberlemek onun kitaplarını gören okumak ezberlemek muhtelif manalarını aşmaya ve anlamaya çalışmak yani Kur'an'ı kelimi çok da tek bir manada anlamamak lazım Kur'anı Kur'an kelime çok geniş manada anlamak lazım ihtiyazı için Kur'an anlaşılmamalı. Şimdi öyle bir şey ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Kapladığı şey bütün kârede şamirdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i dar manada değil de geniş manada almak lazım. Onun için de Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in her kimeleri bize çok bir şey kazandırmaz. Çok bir şey kazandırmaz. Onun meallerini Meğerlerden de daha ötede tefsirlerini okumak lazım. Kur'an terimi tefsir okudu mu? Tabii o geniş manasında anlayabiliriz. Kur'an tercümesi e, motomot edildiği için bize pek bir şey vermez. E, şu e, meşhur bir roman çıkmıştır, Rus, Rus zamanı. Savaş ve Barış mı? Son zamanlar çıktı son zamanların mahullerinden. Neyse o o şey o çok fakir de var almıştı. Almancı başkanı soruyorlar. siz de o okudunuz mu? Elbette okudum diyor. Almancı mı? Hayır efendim onu Almanca anlam mümkün değil ki. Rusça aslında okudum. Bir roman dahi aslı, aslı dilinden, aslı dilinden okunmazsa anlaşılmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'de bir kâinat kanunu, bir kâinat kitabının okunmazsa anlaşılması mümkün değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tercimelerine pek fakir pek itimat etmem, ona tefsirlerle okuyor. Şu dahi tefsir değildir bakın, şu de meal'dir. Şurada tefsir değildir. Okursak, o tefiltere de kadar. Sana vay eğen e, kitabı oku. Namazında dosdoğru kıl, akıldır. Çünkü namaz edemsizliklerden ve akıl ve şerata uymayan her şeyden alıkoyar. E, Hakiki namaz kılıyorsak tabi, yani kafamda 40 tane tilki dolaşıyor. Yani namaz kılıyorum, bunda bir faydası yok, faydası yok. Zararı var, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a yetmişi bulursun. Kafamda bin bir türlü şey, düşünce, sen namaz kılarsın. Bu, Allah'a, Allah'a, Allah'a yetmiş gibi olur. Namaz kılacaksan, e, bütün kafandaki fikir atacaksın dibine. Kendini ona ona onu ona, ona bırakacaksın kendini. Kimin kesmesine Allah'a. Böyle namaz kılınır. Yoksa kafanda binbir türlü şey fikir desirse sataşsa, sen namaz kılıyorsun. Bu ana ayet demek diyor ki bu bunu faydasından çok daha zararı vardır. Çünkü namaz edepsizliklerden ve akıl ve şeriatı uymayan her şeyden alıp Allah Allah Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir. Şey vardı bir el el, el... el işte... El ayakta... El işte... El işte... Böyle her öne Allah'ı sizi zikretmek lazım. Başka türlü e, ibadet yapılmaz. İbadet yapacağı Allah'a karşındaymış gibi Allah'a bir şey, Kuran okumak, alanda konuşmak demektir. Allah onu sana indirmiş ki bunu oku. Ama dermanada da okumayacaksın geniş manada. Kur'an kainatı kapladığı için manası çok geniştir. Bir ayeti yer için namaz diyor. Bütün, bütün ibadet bakın ibadet namaz değildir yalnız. İbadet Allah'ın yapılan bütün Allah'ın dediği ibadet namaz nam ibadettir ama ibadet sadece namaz değildir. Koruş diye ibadettir. Allah'ı zikretmek de ibadettir. Allah için yapılan her şey de ibadettir. Yani ibadetiince aklımıza yalnız namaz gelmemeli. Allah için yapılan her şey ibadettir. Her şeyi iş maddi almak lazım. Onu söylemek istediğim bu. İşlerin de. Zulmedenler müstesna olmak üzere ehli kitap ile en güzel savaşlardan başka bir surete mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize indirine de sizi indirine de inandık. Bizim Allah'ımız da sizi Allahınız da hep bir şu kadar ki biz ancak ona teslim olanlarız. Biz onun samimi Müslümanlarıyız. İşte sana Habibim Sana vay eden kitabı oku Namazı da dostları kıl ve kıldır Çünkü namaz edepsizliklerinde akıl ve şeriatı uymayan Her şeyden koyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir Ne yaparsanız Allah bilir Bu peygamber hitaplar leşlerinde zulmedenler müstesna olmak üzere ehli kitap. Ehli kitap sadece Müslümanlar değildir. Yahudiler de ekliyordu. Yahudiler de teva indiriyordu. Hristiyanlar da İncil indir